Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Programın başında duyurmuştuk yeni yıla... Neşeli ve hani biraz da umut veren bir konuyla başlamak <gülüyor> istedik. Belki neşeli benim yorumum oldu tamamen. Onu söyleyeyim ilk seni dışarıda tutarım. <gülüyor> Yo, yani katılıyorum. <gülüyor> umut veren kısmına daha çok katıldığım kesin. Evet. <gülüyor> evet, Vegan 2018'i konuşacağız. Yeni başlamış bir web kampanyası bu aslında. Çok da yabancısı olmadığınız bir sesle değerlendirme ve mümkün olduğu kadar tanıtmaya çalışacağız. Bu kampanyayı beslenme ve diyet uzmanı. Açıklardıdan da sesini bildiğiniz Açıklardı programcısı Kevser Başkara. Stüdyomuzda hoş geldin Kevser. Hoş bulduk merhabalar. Evet. İyi geldin. İyi ki davet ettiniz. Gündüz buradaydın, şimdi konuk koltuğundasın. Evet, biraz sonra da kayıda gireceğim. Evet, <gülüyor> radyo böyle bir mesai gerçekten. <gülüyor> evet. ee, bir de bir Ocak ayı mesaisi var. Ee, Vegan2018.com üzerinde. Ee, nedir ee, vegan 2018'de olup bitenler? Menşeini sormayacağım ama e, şu ana kadar nasıl tepkiler aldı bunları da konuşacağız. Ama konu veganlık onu e, yeteri kadar açmak gerekir. Türkiye'de e, şu anda çok... Nasıl diyeyim büyük kitleler tarafından tartışılmıyor olsa da en azından belli bir e, çevre içerisinde e, epey ihtilaflı bir konu olduğu söylenebilir galiba veganlık meselesinin. Ama e, şahsen işte veganlığa yakın olmaya çalışan e, birisi olarak da muazzam aciliyetler içeren e, aciliyetlere ima eden bir konu e, olduğunu söylemek lazım hem etik hem politik hem de sağlık açısından senin çok daha iyi bildiğin gibi ve veganlığa birazcık gönüllüleri kayanlar için aslında bir nevi kolaylaştırıcı arayüz gibi bir şey bu bu vegan 2018 web sitesi biraz abartarak söyleyeyim yeni bir yaşama ulaşmadan önceki arayüz gibi <gülüyor> olarak da görülebilir. Evet aslında çok güzel anlattın ilk sen vegan 2018 emir bu veganlık.org'un ...yöneticisi Emir... ...Brezilya'da yaşıyor Emir. Hı hı. E, on, o aslında bana böyle bir konu açtı. E, i̇şte veganery.com belki İngiltere'de hı hı. böyle bir çalışma yapılıyor. Çok da e, epey bir gerçekten geniş kitlelere ulaşıyor bu oluşum. Bize dedi ki Türkiye'de neden olmasın? Çünkü insanlar bir şekilde veganlığı merak ediyor... ...araştırıyor, bakıyor... Evet. ...yanlış mecralara da danışabiliyor... Ee, da ...yanlış mecralara danıştıktan sonra belki de umudunu kaybediyor... ...ama evet. biz e, insanlardaki e, o umudu yeşertmek... ...çünkü bana göre tüm insanlar iyidir... ...tüm insanların duyarlılıkları vardır... Hı hı. E, ...bu da veganlığa evrilebilir... ...çünkü veganlığın içerisinde e, aslında... Herkesin bildiği gibi işte hayvanlara karşı bir e, duyarlılık yani hissedebilen tüm canlıların e, aynı haklara sahip olduğunu savunur veganlık. Hı hı. Ama benim bakış açım e, biraz daha tabii e, daha geniş bakıyorum. Hı hı. Sadece bu anlamda değil iklim değişikliği. İşte açık radyonun da çok fazla gerçekten dile getirdiği bir konu olan iklim değişikliği gözünden bakıyorum. Bir de mesleğim beslenme ve diyet uzmanlığı olduğu için sağlık açısından bakıyorum. Aslında her hepsi bizi bir yere götürüyor. Yani aklın yolu bir de dittiriyor aslında. İnsanlarda da bu iki yıldır işte üçüncü yılıma giriyorum ben. Hem bir vegan olarak hem de bir beslenme ve diyet uzmanı olarak bu işi işte e, beraber yani veganlığımı mesleğimle örtüştürüp e, bu yola devam ediyorum bir şekilde. Ve insanlara ulaşıyorum. <gülüyor> Her platformda ulaşmaya çalışıyorum ya da onlarla da, da ulaşmaya çalışıyor. Ve insanlardaki o şeyi gördüm. E, gerçekten merak ediyorlar. Yani veganlık nedir? Nedir bu vegan ya? Hep böyle paylaşıyorsun ve bir anlatsana falan diyen çok Arkadaşım çok insan oldu. Evet. Hmm. Ya dedim ki insanlar gerçekten bunu ihtiyacı var, bu bilgilere ihtiyacı var. Emir bana bunu söylediği zaman da, ya neden olmasın dedim. Neden insanlara ulaşamayalım? E, bunu insanlara ulaştırıp gayet iyi bir şekilde kanalize de edebiliriz bu şeyi merakı. E, şu ana kadar e, çok kısa bir zaman içerisinde aslında iki hafta olmadı bile Aha. duyurduk bin kişiye hemen hemen bin kişiye ulaştık. Yeni isimler mi bunlar? Yeni peki? evet, yani veganlığı bilmeyen e, veganlığı merak eden öğrenmek isteyen insanlar ve bu gerçekten insana umut veriyor. vegan2018.com'a evet. kayıt olmuş ...bine yakın insandan bahsediyoruz. Evet. Biraz prosedürü de anlatabiliriz aslında. Yani nasıl nasıl oluyor? Bu, bir de ne olacak mesela kayıt olduğu zaman insanlar <gülüyor> oraya? Şimdi orada <gülüyor> vegan2018.com'a giriyor kişi. Hı <gülüyor> hı. Orada minik bir form var. Ad soyad, şehir, e-mail adresi giriyorsunuz. Kaydolmuş oluyorsunuz aslında <gülüyor> oradaki kaydol'a basarak. Kaydolduktan sonra size çeşitli konularda bilgilendirme yapıyoruz e-mail ile. Ne, konular, ne konularında yapılıyor? İşte sağlık, çevre. Ee, öncelikle sağlık ve beslenme ile başlıyoruz. Çünkü veganuri.com da o yoldan ilerliyor. Hı -hı. Çünkü yani öyle bir toplumda yaşıyoruz ki direkt e, bazı gerçekler insanları yüz yüze bıraktıktan sonraki aşama nedir? Onu düşünmek gerekiyor. Beslenme ve sağlık biraz daha soft bir alan olduğu için hı hı. oradan girip daha sonra çevre, etik, işte mekanlar, ürünler neler bunlar aslında. Ee, çok da bir ürünler e, konusunda da çok tartışılıyor ama maalesef insanların böyle bir eğilimi var. Yani ben de ürünleri önermiyorum ama çok fazla. Vegan ürünlerim. Ve, hayır yani işlenmiş ürünler ha. sonuçta. Hani pakete girmiş, işlenmiş, raf ömrü uzun herhangi bir vegan ya da hmm. vegan olmayan ürün. ikisine hmm. de önermiyorum ama insanların hayatını kolaylaştırırken bazı geçiş <gülüyor> zamanlarına İhtiyaçlı. ...olanak ver vermek gerekiyor... Hı -hı. ...ihtiyaç duyuluyor çünkü bunu ...oraya giriyorsunuz... ...yani ihtiyacınız olan neredeyse tüm bilgilendirmeleri... ...bir şekilde alıyorsunuz... ...ha özet Hı -hı. bir şekilde alıyorsunuz... ...bu arada biz takip edilmesi gereken siteler... ...kişiler vesaire... ...İngilizcesi olanlara da daha fazla bilgi verebiliyoruz... Hı -hı. E, ...böyle bir oluşum... E, ...faydalanılmasında bence... Fa e, ...gerçekten iyi, iyi bir şey... ...yani iyi bir oluşum bu... E, Emre Kongar paylaşmıştı. Yani hiçbir şekilde ihtiyacınız yani ya ben hiç ilgilenmiyorum ya hani ama bir merak ediyorum bir bakayım diye de uğranılabilir. Hı hı. Yani sadece aklımızın bir kenarında bulunsun. Yani veganlık diye bir şey varmış. Hı hı. Birisi bize sorduğu zaman bir yorum yapacağımız zaman Fikrimiz olsun sadece. Evet. Tabii ki de isteriz ki tüm dünya vegan olsun. Ama e, bu geçiş aşamalarında da bu şekilde yani aşama aşama akademik akademik geçeceğiz. Aşamayla artacağını düşünüyorsun. Evet. Aslında bu kişilerin sayısının da. Yani sonuçta bugün bin kişi yarın on bin kişi olacaktır belki. Hı -hı. Yani... Sonuçta insanların beslenmeye bakış açısını da yavaş yavaş kavramaya başlıyorum. Çok fazla insan bitkisel beslenme yani vegan beslenme artık ikisi aynı kavram değil ama... Hı hı. ...merak ettiğini gördüm ve bu umut verici bir şey. Çünkü artık e, dünya <gülüyor> globalleşiyor deniyor ya böyle çok klasik klişe bir tan tanımdır. Evet yani Harvard'ın kütüphanesine girip... ...geçen ay Harvard'da ne çalışması yapılmış... ...görüyorsunuz zaten... ...yani sütün artık çocuklara... ...ve tüm insanlara zararlı olduğunu... ...her şey, her yerde görüyorsunuz... ...yani hı hı. bunu yapsmak... ...mümkün değil... Hı hı. Evet ...ve e, yani buna... ...mukabil de... E, ...nasıl diyelim global trend diyeceğim şimdi çok bambaşka anlaşılacak ama buna iyi ve kötü yani en nötr manasıyla söylüyorum aslında çok yaklaşılan bir fikir olduğunu söyleyebilir misin yani sen bir beslenme uzmanı da olarak dedin az evvel de söyledin insanların ilgisi aslında bu konuya var yani bitkisel beslenme ya da vegan beslenmeye bir şekilde yani bizim de kendi kişisel hayatlarımızda şahit olduğumuz kadarıyla vegan ibaresi ya da ve işareti daha çok hayatımıza girdi. Bu da son birkaç senede oldu. Bunu trend diye hakir görmek de mümkün. İnsanlar böyle de yaklaşıyorlar aslında konuya. Bu da geçici bir moda diye. Ee, ama biz o taraftan hiç bakmayacağız. Ne kadar çok bu kelime dolaşıma girse o kadar iyidir diye ben de şahsen düşünüyorum. Senin gözlemlerini de almak isterim. Eğer böyle bir pozitif izlenimin varsa son birkaç zamanda aslında veganlığa duyulan ilgi konusunda bu konuda bir değerlendirmeni isteyebilirim yorumunu. Yani e, yorum ve değerlendirme konusunda belki de çok yeterli olmayabilirim çünkü iki yıllık bir geçmişim var benim. Daha uzun, daha e, fazla tezru, tecrübeleri olan bir kişi belki daha iyi yorum yapabilir ama ben yine de elimden geldiğince böyle konuya evet. e, bir değinmek istiyorum. Şimdi e, vegan kelimesi evet daha fazla söylenmeye başlandı, İngiltere'de vesairede daha fazla anılmaya başlanmış. ...okuduğumuz şeylerde, e, haberlerde, hı hı. E, Türkiye'de de daha fazla anılmaya başlandı. Ama e, Türkiye to toplumu biraz daha geleneksele yönelik bir toplum olduğu için... Hı hı. ...biraz daha yavaş ilerlese de bence e, umut verici. E, tabii bunu işte vegan ürünlerden... ...dolayı da söyleyebiliriz. İnsanların bu konuyu merakından dolayı da söyleyebiliriz. Tabii benim elimde şu anda bir istatistik yok. Evet, Keşke böyle bir istatistik yapsak. Yani yapılabilir aslında. aslında. Yani evet. ben kendi gözlemlerimden, deneyimlerimden yola çıkıp bir yorum yapacağım zaten. Hı hı. Ee, i̇nsanlar gerçekten e, merak ediyorlar. E, veganlığı merak ediyorlar ama bana da, daha çok ulaşanlar... ...beslenme ve sağlık üzerine. İşte kanserden korunmak için... Hı -hı. Kalp damar hastası olmuş ve bir şekilde bes bitkisel beslenmeyi bir yerlerden duymuş. Hı -hı. Şeker hastası bir şekilde bitkisel beslenmeyi kulağına böyle bir su kaçırmış birileri. Ee, ya da işte kilo vermek için yani fazla yağlarını hani istenmeyen o kötü Hı -hı. hastalık yapıcı yağlar diye Çünkü bu Hı -hı. da çok yanlış anlaşılan bir konu. Ee, şişmanları hiçbir şey söylediğimiz yok. Ama e, hastalık boyutu var bu. Evet. Vücutta bulunan özellikle visceral yağ dediğimiz hı hı. bu e... bel bölgesi. Evet karın yani iç yağlanma aslında hı hı. söylemek istediğim şey bu hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bundan korunmak için de bitkisel beslenme daha fazla dikkat ediliyor. Ama ben dikkat ederseniz bitkisel beslenme diyorum. Neden? Çünkü vegan beslenme içerisinde hiçbir hayvansalın olmadığı bir beslenme şekli. Aslında beslenme şekli mi değil mi o bile tartışılıyor. Yani patates kızartması vegan bir şey mesela ama sağlıklı değil. Bitkisel beslenme dediğimiz zaman biraz daha sağlıktan bahsettiğimiz anlaşılıyor. O yüzden plant based daha çok anılıyor. Tabii her uzmanın yorumu, her uzmanın bunu, buna yaklaşımı farklı olabilir. Ama ben daha çok e, önceki hani tabii iki yıl önce vegan beslenme dedim. Şimdi bitkisel beslenme daha ağırlıklı söylüyorum. Çünkü şey zannediliyor vegan beslenme sadece... ...veganlık sadece beslenmeden mi ibaret diye çok fazla böyle şey geldi bana. Ee, geri dönüş geldi. Biraz da hak verdim. Ee, çünkü yani veganlık beslenmeden ibaret değil. Veganlığın bir sürü dallı budaklı bir sürü şeyleri var yani. Evet. Politikadan tutun, iklim, işte toplumsal sorunlarımızdan, adalet mücadelesi... Bu, ...kökeni budur aslında veganlığın. Ee, o yüzden insanların buna böyle... Gerçekten ilgi duyduğunu görüyorum ama Türkiye olarak bence daha çok yolumuz var. Benim dileğim uzmanların bu konuyla ilgili çok fazla inşallah okumaları artırın. Artar yani hı hı. daha fazla okuma yaparlar hı hı. çünkü biz hala eski sistem şeylerle ilerliyoruz eski bilgilerle ilerliyoruz hı hı. hala veganlığın e, sağlıksız olduğu hastalık olduğu falan konuşuluyor aslında hiç öyle değil dikkat edilirse. Gayet de sağlıklı. Burada arada vegan 2018 2018.com'da veganlığa ilişkin bu peşin hükümlere dair de tek tek cevaplar var. Cevap olabilecek bilgilendirmeler var diyelim daha doğrusu. Evet. Yani işte peynir meselesinden tutun da işte sağlıksızlık meselesine kadar. Yani tüm soru işaretlerini şu anda cevaplamaya yönelik aslında. Veganlığa ilişkin soru işaretlerini cevaplamaya yönelik bir ...web sitesi bir ay mı açık kalacak? Ee, bir ay açık kalacak ama... E, bir ...daha sonra bir değerlendirme yapıp... ...belki de e, daha farklı... ...şekilde de ilerlenebilir. Yani Hı -hı. bakarız... ...insanların gerçekten şeyleri var... Hı -hı. ...merakı, ilgisi var. Belki devam da yitirir. Sonuçta bizim için çok e, yük... ...yani tabii hazırlarken... Son, ...bir iş yükü, evet doğru <gülüyor> zaman ayırıyoruz, buna emek veriyoruz. <gülüyor> Ama zaten hazırlanmış bir şey, sadece e-maillere göndereceğiz daha sonra. Yani Şubat ayında da devam edebilir belki, onu <gülüyor> daha konuşmadık. Ee, bin kişiye ulaşmak çok gerçekten e, umut verici bence. Çok iyi bir yukarı. E, çünkü evet. ilk geçen işte Açık Radyo'da yine böyle bir programda duyurdum. Bayağı bir gelenler oldu orada. <gülüyor> i̇şte bir sosyal medyada duyuruyorsunuz, hemen gelenler oluyor. Bu şeyden sonra da programdan sonra Marş. da gelenler olacak. Evet. Hatta seçilsen de. Ben de oldum. Vegan Az önce gittim. <gülüyor> gittim ismimi Son soyadımı yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben de üyemi oldum. Evet. Yani bin birinci üyemiz olabilirsin şu <gülüyor> Kutlayabiliriz belki beni burada. Bin bir <gülüyor> Evet. Bundan sonra devam eden bir süreç. belki mesela e, bir yandan da vegan olmakla ilgili şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani insanlar dışarıdan duydukları zaman bu meseleyi hakikaten bütün hayatını da ya e, ...vegan beslenmek ya da bitki temelli beslenmeye başlamak... E, ...bu korkutuyor ama etrafında olan insanlar varsa... ...etrafında hakikaten böyle e, bu meseleyi... Seni, seni korkutuyorum mesela, onu konuşabiliriz. Ben mesela <gülüyor> e, sen senin üzerinden <gülüyor> <gülüyor> Etrafında olan insanlar varsa hakikaten kolaylaştırıyor seni. Yani Hı. sen bir e, yani şu haliyle ben bir vegan... Ee, vegan sever diyeceğim saçmalık olacak gerçekten ama hani e, acayip yakınım vegan hayatına. E, i̇lk hayatım. senden çok dolayı yani. mesela ya da e, ilk sen Ömer Bey bizim Ömer katta Bey. vegan ağırlığı çok şimdi mesela duruptur durup diye hamburger <gülüyor> yiyemiyorsun. <gülüyor> yani yani hani bunun böyle bir başka türlü bir pratiği de var yani hayatında. E, gerçekten teori pratiği fark e, ortaya koyduğun zaman e, çok da zor olduğunu falan düşünmüyorsun işte yani. Yani zorluk aslında dönem dönem değişebilir bir şey benim ilk iki sene önceki iki üç sene önceki e, zorluğuna bakış açımla şu andaki çok farklı. <gülüyor> Çünkü her gün değişen evrilen bir şey yani bir şey oluyor daha farklı bakmaya başlıyorsunuz bir insanla tanışıyorsunuz bir yazarla e, yazarın kitabını okuyorsunuz. Ya değişiyor her sonuçta insan sürekli dönüşen bir şey veganlığı da dönüşüyor insanın Hı. insan dönüşürken veganlık sabit kalmıyor benim mesela iki üç sene önceki bakış açımda şu andaki yani tabii temel çerçeveler e, o, yani onlarda bir değişiklik yok yani Hı -hı. hani hayvanların zulmü konusunda bir değişiklik yok doğa vesaire ama... ...bakış ve yöntemler konusunda değişiklikler yaşadım. Ee, önceden daha sert, daha öfkeli, daha işte sokaktan gelen gerçekten bir sesle insanlara bunu aktarma hevesindeydim. Ama şu anda insanların evet ondan da etkilenenler var ama <gülüyor> daha soft... Yani herkesin yöntemi farklıdır bu arada. Kimseyi gerçekten şey evet. yapmıyorum. Hani yanlış uyguluyor bilmem ne yapıyor falan değil. Benim sadece e, gözlemlerimden çıkardığım bir yöntem değişikliği diyelim. Daha insanlara sağlık ve beslenme üzerinden gittiğimiz zaman daha çok e, anlaşılır hale geliyor bence. Çünkü insanlar kendi sağlıkları için daha çok harekete geçmek istiyorlar. Yani bir insana şunu anlattığınız... İkisi aynı şey olmayabiliyor. yani Hayvan zulmü, adalet mücadelesi. Onlar biraz daha soyut geliyor ona görmediği için ama kendi sağlığındaki <gülüyor> değişiklikleri direkt gördüğü için daha kolay ikna oluyor. Benim yakın çevremden işte ile ilgili müdahaleler yaptığımız insanlar oldu ve ilaçlarını bıraktılar. Dediler ki ya bu doğru bir şeymiş o zaman. Hı <gülüyor> hı. Yani şey onlara, onlara ben işte hayvan zümrünü <gülüyor> anlattığımda anlamam anlamamış ya da ben anlatamamış olabilirim ee, ya da onlar kapalı olabilir ama sağlığı konusunda her zaman bir adım daha insanlar maalesef çok kötü yani ben sağlığım vesaire falan için veganlığa geçiş yapmadım ama daha sonradan gelişti. Ben hı hı. oradaki zulme ortak olmamak için hı hı. bu şekilde yaşamaya karar verdim. Ama işte hakikaten adapte olursanız da o fikre yani diyelim etik temelli bir fikir var ama, ama bütün yaşamınızı buna adapte ediyorsunuz. Senin de dediğin gibi yani hem teorik kısmı sonra pratik kısmında dönüştürmeye başladığı andan itibaren. Demin zaten söylerken benim de aklıma takılmıştı. Yani meselenin pratik kısmının da o kadar kolay olmadığı yani bu sağlık meselesinin de o kadar basit bir mesele olmadığı hı hı. ortaya çıkıyor çünkü bir fikir sizin bedeniniz üzerinde e, işlemeye başlıyor evet. ve bu fikri siz buyur ediyorsunuz aslında şu anda en azından öyle yani hani veganlığı seçmek diye bir şeyden bahsedeceksek şayet bir fikir var ve onu üstleniyorsunuz ve bunun çok ciddi değişimlere yol Açması yüzde ee, yüz yani çok kötü beslenirseniz sağlıksız olursunuz muhtemelen veganlık içinde ama hakikaten e, yeni olanaklar olarak bakacaksak veganlar yaşama daha yeni olanaklık olarak bakacaksak zaten sağlıksız kalmakta çok zor ama bu demek değil ki yani mesela çok basit hani sendemin dedin ya e, insanlara böyle ilk ulaşırken aslında en basitinden sağlık meseleleriyle... Bir Daha somut şey diyelim diye. aslında, Hı. yani toplumun Daha algılayabileceği herkesin algılayabileceği bir konu olarak yani sağlık, herkesin bedeni çünkü aslında. Yani burada şey olan e, esas mesele insanların bedenlerini ortaya koyması ve bedenlerin eşitliğinin aslında belki savunulması. E kötü bir şey, yani tabii ki de ben bazen düşünüyorum, yani keşke hayvan zulmünü anlattığımızda da aynı tepkileri verseler insanlar diyorum ama diyorum ama öyle işlemiyor. Bir de şöyle çok insan da şey var. var ama o zulüm videolarıyla. <gülüyor> konuya Evet aynen yani geçmiş. öyle insanlar da var yani herkesin vicdanı aynı şekilde çalışmıyor yani herkese farklı konulardan girip yine veganlığı anlatmak yani sadece beslenme boyutuyla sınırlı kalmıyoruz zaten anlattığımız zaman eğer kişide yani herkesin yöntemi farklıdır tabii ki de. Bir veganın her kişi herkese hayvan zulmünü anlatması gerekiyor. Hı hı. Ama e, herkes de o maalesef işlemeyebiliyor. Yani insanın da ne ihtiyacı olduğunu belki de iyi belirlemek gerekiyor. Evet. Bir de e, şöyle bir sıkıntı var İlsen. E, veganlıkla ilgili sağlıkla e, konuştuğumuz zaman yani veganlık ve sağlık dediğimiz zaman ya insan merkezci bir şey miş gibi algılanıyor. Ya öyle değil ki ben bir mücadeleye eğer ki mücadeleyle yola çıkmışsam yani bir yola baş koymuşsam benim sağlığım yerinde olması lazım. <gülüyor> yani sürekli bir şeyleri unutan ve sürekli uyuklayan, hastalı yani erken kalkamayan, zamanda işine giden bir insan nasıl yani meselesine hakim olabilir ki evet. yani davasına. Ben onu da birazcık hani insanlara anlatıyorum. Ya tamam sadece sağlıkla ilgili değil bu. Ama sağlık da çok önemli. Çok önemli evet. Yani oraya birazcık daha fazla değinmek deme, demiyorum aslında. İnsanlara giriş ...kapısı orası oluyor genelde. Benim gözlemim bu. Evet. Belki de daha fazla daha farklı gözlemleri olan insanlar vardır. Onları da dinlemekten mutluluk duyuyoruz tabii. Evet, çevreye ve koşullara göre değişen bir tarafı evet, olabilir yani mutlaka. Belki de topluma göre yani top Türk toplumuna göre ee, daha farklı bir şey. İşte Amerikan toplumuna göre başka bir metottur. Yani Hı -hı. bu çok farklıdır. Kişiden kişiye göre de değişebilir. Evet. Evet yani Amerika'da çok tutulan açık radyoda okuduğumuz insan neden vegan olur? Hiçbir konuyu da aslında ayrımcılık olmadan ele alıyordu bu. Evet en doğrusu kitabı. o bu arada. Yani benim söylediğimin tekrar altını çizeyim. Dinleyicilerimiz de daha iyi toparlamış olur. Bütün meseleler bizim meselemiz. Evet. Adalet mücadelesi de bizim, iklim meselesi de bizim, sağlık meselesi de bizim. Hepsi zaten hepsi bizim meselemiz ve hı hı. eşit ben bunların hepsine eşit bakıyorum ama insanlara yaklaşırken maalesef bu eşit bakış açı bazen sökmeyebiliyor. Yani insanlar insana göre değiştiği için evet. evet yani mesai uzun o yüzden vegan 2018 diyelim Ocak ayı. Ocak ayının evet. da ilk yayını açık terkli veganlık konuşuluyorsun ki 2018'de de bir an evvel bu konuya girişilsin diye biz de ümit ediyoruz. Ve onun Hı. için Kevser Başkarapistlerle beraber de son dakikalara hatta bitti galiba süremiz. Evet sona geldik. Ee, şimdi vegan2018.com'a girip isimlerini ve soyadlarını ve e-mail adreslerini verecekler ve bilgilendirmeler evet. sonucunda sonra ulaşabildikleri böyle bir hani, e, yardım ekibi de var mı ya özel sorular sorabiliyorlar mı? Evet yani beslenmeyle ile ilgili soruları genelde ben cevaplamaya çalışıyorum. Tarif de yollayacak mısınız? Efendim? <gülüyor> Tarif de yollayacak mısınız? <gülüyor> Tarif de yollayacağım evet. <gülüyor> Şahane oldu. Yani hayatı beslenme ve sağlık anlamında kolaylaştıracak hemen hemen her şeyi bulabilecekler. Tabii Hı -hı. ki de e, bütün e, derya deniz bir konu beslenme ve sağlık. Tabii. Her şeyi değinmemiz mümkün değil ama olabildiğince değinmeye çalışacağız. Bu Hı -hı. arada ben size çok teşekkür ederim. Zaten Açık Radyo böyle e, bana da bütün gönlünü açmış böyle bir Ömer Bey işte siz olsun, siz olsun, Ömer Bey olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Burada veganlığı anlatma fırsatı verdiği için Açık Radyo'ya Açık Radyo ben teşekkür ederim. Açık Dergi'ye de teşekkür ederim ayrıca. Ee, vegan Sağlık Programı'nı da her çarşamba saat 2'de dinlemek isterseniz ben her zaman mikro, mikrofon başında oluyorum. Evet. Ee, daha ayrıntılı konuları da işleyeceğim. Umarım yine görüşürüz. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim.